Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla hamd alemlerin rabbi olan Allahu teâlâayadır Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'e nazil olan ayetler tevhid anlatıyordu. Ahiret anlatıyordu, risalet anlatıyordu. Mekke ayetlerin öne çıkardığı en önemli konulardan biri ahiret hayatıydı. Kıyamet gününün açıklanışıydı. Nimet verilenlerin dile getirilmesiydi. Azap görecek olanların halleriydi. İnsanların mahşerde toplanmalarıydı. Hesaba çekilmenin durumlarıydı. Neredeyse hiçbir Mekki sure yoktu ki, Ahiret alemine ilişkin anlatımlar olmasındı. Ayetler müminlerde derin bir ahiret şuuru oluşturuyordu. Mümin, ayetleri okurken neredeyse öbür alemi görür gibi oluyordu. Tasavvurunda, Öbür alemi dolaşıyor gibi oluyordu Ayetlerin rehberliğinde Mü'min kıyamet gününü Mahşer meydanını Hesap verme tablolarını Cennetleri ve cehennemleri Dolaşıyor gibiydi Hayata sanki Ahiret penceresinden bakıyordu Mü'minler Kur'an'a düşkündüler Kur'an-ı Kerim onları ileri derecede etkiliyordu Neredeyse Hücrelerine işliyordu kanlarına, kemiklere nüfuz ediyordu. Kalplerinin bütün katmanlarını harmanlıyordu. Peygamber Efendimiz'in ikliminde en çok ahiret hayatı gündeme geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete ilişkin ayetleri okuyor ve kendi açılımlarıyla konuyu bütün boyutlarıyla beyan ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'in hayatında belirgin olarak gördüğümüz bir çizgi, bir mana vardı. Resulullah'a nimetler bol bol verildiğinde o, asıl hayat, ahiret hayatıdır buyururlardı. Peygamber Efendimiz hayatın akışı içinde ciddi sıkıntılara, derin mahrumiyetlere düçar olduğunda yine asıl hayat, ahiret hayatıdır buyururlardı. Peygamber ikliminin temel konularındandı ahiret hayatı.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 Sur'a üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görsün onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap konulur, peygamber ve şehitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara asla zulmedilmez.'' Herkes ne yaptıysa karşılığı tas tamam verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. O küfredenler bölükler halinde cehenneme sürülür. Ne hayat oraya geldikleri zaman kapılara açılır bekçilere onlara size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi derler. Evet geldi derler. Ama azap sözü kafirler üzerine Hak olmuştur Onlara içinde ebedi kalacağınız Cehennem kapılarından girin Kibirlenenlerin yeri Ne kötüdür denilir Rablerine karşı gelmekten sakılanlar ise Bölük bölük cennete sevk edilir Oraya varıp da kapılar açıldığında Bekçiler onlara Selam size Tertemiz geldiniz Artık ebedi kalmak üzere Girin buraya derler. Onlara bize verdiği sözde sadık olan ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurdunda varis kılan Allah'a hamd olsun. İyi amelde bulunanları mükafatı ne güzelmiş derler. Melekleri görürsün ki Rabbine hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hüküm olunmuş ve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 Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarından Haris bin Malik anlatıyor. Günlerden bir gün Peygamber Efendimiz'le beraberken Peygamber Efendimiz Haris'e nasıl sabahladın ya Haris? Haris gerçek mü'min olarak sabahladım ey Allah'ın peygamberi diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söylediğinin farkında mısın? Hele iyi bir düşün ya Haris. Her şeyin özünü yansıdan bir hakikat vardır. Gerçekten mümin olarak sabahladım dediğine göre imanının hakikati nedir? Haris, ey Allah'ın peygamberi, dünya benim için cazibesini yitirdi. Ona ait hiçbir ihtirasım yok. Geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçiriyorum. Apaçık bir şekilde ortadaymışçasına Rabbimin arşına bakar gibiyim. Cennet sakinlerini birbirini ziyaret ederken görür gibi oluyorum cehennemlikleri görür ve cehennemin içinde kopardıkları feryatları işitir gibiyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Haris gerçeği bildin, özü kavradın. Bu halin üzerine devam et buyurdu ve bu sözleri üç defa tekrar ettiler. Dünya ahiretin ekin tarlasıydı. Mümin kısa dünya hayatında Sonsuz hayatı kazanmak için gayret ediyordu. Mü'min insan dünyaya tefekkür zemin olarak bakıyordu. Varlıklardan var edene yöneliyordu. Her varlık onu Rabbine daha bir yönlendiriyordu. Salih amellere motive ediyordu. Tefekkürden, iştenlikle Rabbi Rahimine kulluğa yöneliyordu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Saf, helal kazançtan yiyen Sözlerini, işlerini ve davranışlarını benim bildirdiğim ölçülere göre düzenleyen Alakalı olduğu insanlarda aldatmayacağı, zarar vermeyeceği hususunda güven duyan kişi cennete girer Peygamber Efendimizin bu açıklaması üzerine bir sahabi şöyle sordu Ya Resulallah, böyleleri devrimiz müminler arasında çoktur Gelecekte de böylelere olacak mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet benden sonraki devirlerde de Bu gibi müminler olacaktır buyuruyordu Ebu Hureyre radıyallahu anlatıyor Müminlerden bir toplulukla beraber Peygamberin meclisindeydik Allah'ın Resulü cenneti anlatırken şöyle buyurdu Cennette yakuttan sütunlar üzerinde kurulmuş olup Parlak yıldızlar gibi ışıklar saçan Kapıları sahiplerine açılmış Zeberced'den özel daireler vardır. Bir sahabi, Ey Allah'ın Resulü, bu dairelere kimler yerleşecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah için birbirlerini sevenler, Allah için birleşerek bir arada oturanlar ve Allah için birbirlerini ziyaret edenler yerleşecek buyurdular. Hz. Ali Efendimiz rivayeti diyor, Allah'ın Resulü şöyle buyurdu, Cennette içi dışından, dışı içinden görünen özel daireler vardır. Bir sahabi, Ey Allah'ın peygamberi, bu özel daireler kimlere verilecek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar tatlı tatlı konuşan, dostlarına ve fakirlere bolca yemek yediren, nafile oruçlara devam eden ve insanlar uykuda iken geceleyin kalkıp Allah için namaz kılanlara verilecektir buyuruyordu. Cehenneme ilişkin ayetler, yoğunluklu olarak Mekki ayetlerdir. Fatır suresinin 36 ve 37. ayetlerinde inkar edenlere ise cehennem ateşi vardır. Onların ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Onlardan cehennem azabı da hafifletilmez. Biz her kafiri işte böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde ey Rabbimiz bizi çıkar da dünyada işlediğimiz kötü amelleri bırakıp Salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denir, Size öğüt alan birinin öğüt alabileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur buyuruluyor. Vaka suresinin 41'den 47. ayetlerinde ise, Amel defterleri sollarından verilenler ne bedvaht insanlardır amel defterleri sollarından verilenler, onlar vücudun delikçiklerinden işleyen alevli bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar. O gölde onlara ne bir serinlik verir ne de bir fayda. Çünkü dünyada onlar refah içerisinde yüzerlerdi. Büyük günahı işlemede ısrar ediyorlardı. Ölüp toprak olmak ve kemik olduğumuz bir zaman mı ''Biz mi tekrar dirleyeceğiz?'' derlerdi. Müminler Mekke döneminde gece namazına özen gösterirlerdi. Peygamber Efendimizin hayatında çok belirgin bir namazdı gece namazı. Onlar erken yatmayı hayatlarının bir ilkesi olarak görürlerdi. Erken yatarlardı ve belli bir süre sonra kalkarlardı. Beden dillenmiş olurdu. Zihin ve ruh dinçleşmiş olurdu. Gecenin sessizliğinde namazda Kıyanda uzun uzun ayetler okurlardı. Kur'an'ın iklimine girerlerdi. Ayetlerle kainatı dolaşırlardı. Gökyüzü ayetleri onları semalarda gezdirirdi. Ahiret hayatına ilişkin ayetler onları sanki ahirete götürürdü. Onlar ayet ayet sure sure kişiliklerini inşa ederlerdi. Onlar Kur'an ve peygamber iklimini temsil edebilecek bir donanım, ve hayatın insanıydılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam